Ahmed er Rufai hasretleri Hak yolcusunun düsturları Nizamülhas fi ehli-i Allah'a giden yolda ihtisas kazananlara mahsus nizam ve kaideler Hikmet arif akıllı kişidir akıllı hakim yani hikmet ehli kişidir hakim hikmet ehli de müslüman olan kişidir Yoksa arif akıllı olmazsa o takdirde o müvesvis yani vesveseli kişidir. Akıllı da hakim olmazsa o takdirde o da hezeyancıdır. Hakim, Müslüman olmadığı takdirde vehimler içindedir. İslam, hikmetin ruhudur. Allah'ın dinde ak din İslam'dır. İslamiyet, kesin delillerle, ve aydınlatıcı hükümlerle gelmiştir. Bu sebeple akılları, Hakk'a, yine Hak'la bağlamış, aklı yanıltan, her şeyin hakikatine vukuf için, onun her türlü vesvese şaibesinden, arınmış olmasını istemiştir. Aklın, doğruyu yanlıştan, Hakk'ı batıldan, faydalıyı faydasızdan ayırt edebilmesi için, aklı kâmil, ve akl selim mertebesine erişmiş olması gerekir. Şimdi sen bana kamil bir akıl getir ve İslamiyet'e onunla bak ve onu fikir eleğine koy. Sonra da ilim ve basiret gözünle onun üzerinde enine boyuna iyice bir düşün. İşte o zaman göreceksin ki Allah'ın dini senin kalbinde bir nur, azmine hulul eden bir unsur sırrında yani batınında bir bereket, dimağında sarsılmaz bir güven ve itminan, azimetinde bir kuvvet, mizacında bir riyazat, işinde bir masumiyet, dilinde bir beyan ve talakat, sıfatlarında bir şeref, tavrında bir sebat ve kararlılık, süluk ettiğin yolda bir şeref, mürüvvet ve insanlığında bir ziyadelik, maişetinde bir sığınak, Himmetinde bir rükun, ahiretinde bir eman ve emniyet, dünyanda da bir kârdır. Eğer İslamiyeti böyle enine boyuna düşündüğü halde ondaki bu apaçık sırları idrak edemiyor, anlayamıyorsa, o zaman aklına kusur bul, aklını suçla. Zira bunca aşikârlığa rağmen dini anlamamış, ulviyetini kavrayamamış ve esrarına vakıf olamamıştır. Halbuki dinin anlaşılmasında hiçbir güçlük bulunmadığına dair Rabbinin hücceti ve senedi vardır. Allah, dinde sizin üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Hac Suresi 78. ayet Kerime'den Akıllar, sayısız derecelerdeki haslarını İslamiyet'ten almışlardır. Hikmet hiçbir zaman doğrudan sapmaz. Allah, hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. İslamiyetin esasları saf ve paktır. Gösterdiği yol nezih ve temizdir. Şaşılacak şeydir ki, şekilci bazı cahiller, insanın kendine değil de kisvesine bakarlar. Kişinin elbisesinin şekline göre hakkında hüküm biçerler. Mesela, Kendisi eşraf elbisesi giyen birisi, bir başkasının tüccar elbisesi giydiğini görünce, sırf kisvesinden dolayı ona itibar etmez, değer vermez. Hatta onu hakir görür. Bir başkası, diğer birinin asker elbisesi giydiğini görür. Sırf elbisesinden dolayı ona değer vermez. Diğer biri, fakir ve yoksul elbiseleri içinde gördüğü, bir başka insana, ona hiç ehemmiyet vermeyen nazarlarla bakar ve bunlara benzer daha niceleri. Ey aklı zahir bağlarıyla bağlanmış ve insanlara giydikleri elbiselerin şekline göre değer biçen kişi. Hikmeti her nerede bulursan al, kaynağına bakma. Nereden ve hangi kaynaktan geldiğini aramaktan vazgeç. Madem ki hikmettir, yani doğru ve isabetli bir şeydir, sen hemen al, nereden gelirse gelsin. Esas olan hikmetin kendisidir, kaynağı ve nereden geldiği değildir. Aranan şey hikmetin kendisindedir, kaynağında değil. Her şeyi hududunda bırak, haddi aşma, tefekkürünü ve fikriyatını temizle, ta ki hikmetleri görebilesin ve kendi bulanık sağlarından kurtulasın. Kendi lehinde veya aleyhinde olacak şeyleri öğren, bil. Bakışlarını kendine çevir. Şanı yüce olan Allah'ın kainatı hakkında düşün. Bilhassa suyla hava üzerinde çok çok düşün. Bir yudum suda acayip bir sürü alemler bulunduğunu unutma. Yine bir nefeslik havada nice alemlerin olabileceğini Hatrından Çıkarma Aziz ve Celil olan Allah aşikar olan rububiyetinin ve kahredici azametinin esrarını açıklamış her şeye kadir saltanatının hayret vericiliklerini ortaya koymuş ve sana hitaben şöyle buyurmuştur İbret al Ey insan. Aziz ve Celil olan Allah'ın insanoğluna böyle hitabı şu ayetin açık ifadesiyle sabittir. İbret alın, ey akıl ve basiret sahipleri! Haşr Suresi 2. ayeti i Kerime'den Eğer tefekkürde, ibretin hükmünü idrak eder, onun örtülü sırrına ve gizli âlemine vasıl olur, gafletten kurtulur, bu yolda liyakatle yürür ve kendi halini kendi üzerine toplarsan, işte o zaman büyük kurtuluşa mutlaka erdin demektir. Allah takva sahiplerinin velisidir. Câsiye Suresi 19. ayeti kerimeden Allah odur ki kitabı indirmiştir. O bütün salihlerin de velisidir. Araf Suresi 196. ayeti kerimeden Buraya kadar yazdıklarımız Allah'a giden yolda, ihtisas kazananlara mahsus, usul, nizam ve kaidelerdir. Aziz ve celil olan Allah, dilediğini onunla hidayete erdirir. Allah, büyük fazıl ve ihsan sahibidir. Allah'ın rahmeti, salat ve selamı, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, onun soyuna ve ashabının tamamına olsun. Hamdü sena, evvelde de, ahirde de, batında da, zahirde de Allah'a mahsustur. Hüküm yalnız sonundur. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz.